15. ayet-i kerimede Ravasi Rasiye'nin çoğuludur. Sabit şeyler, sabit dağlar demektir. Rasiye de geminin limanda bir yere uzaklaşıp gitmemesi için kendisine bağlandığı büyük kazık ne diyorlar ona baba mı diyorlar? He, iskele babaları demem diyelim. Diğer önemli bir husus elka tabirinin kullanılmasıdır. Nasıl ki su için enzele tabiri önem arz ediyorsa denizde dağlar için, kasıt da dağlardır onu da söyleyelim. Dağlar için de ilka tabirinin elka bıraktı saldı. Tabirinin de öyle bir ehemmiyeti var. Yani İlk anda insanların zannettiklerinin aksine dağlar yerin herhangi bir şekilde sıkışıp onları yukarı çıkarması neticesinde değil. Belki yukarıdan aşağıya çakılmış kazıklara benzerler. Yani dağların yeryüzü içerisindeki halleri durumları bunu gösteriyor. Onun için ilka tabirinin de ehemmiyeti burada büyüktür. Niçin bu sabit dağları bıraktı? En temide bikum. Yani yer sizi çalkalamasın diye. Bu da bilimsel yeni anlaşılmış fark edilmiş gerçeklerden bir gerçektir. Dağların yeryüzünün dengesinin ve sağlamlığının dengede durmasının önemli fonksiyonlarından birisi olduğu husus. Demek ki dağlar bizim için sadece böyle heybetin bir göstergesi, bir manzarası değil. Şu evet. üzerinde durduğumuz, yaşadığımız yeryüzünün de dengesinde çok önemli ve büyük fonksiyonları, yerleri vardır. Tabi. kat kökü Üç kat kökü vardır. Tabii Tabii kökü var bir de şu var bazen e, tabii de kadar doğru ayrı bir şey. Ee, volkanlar olur, yanar dağlar olur. Yanar dağların içerisinde adeta bir baca gibi gelir şeyler oradan baca gibi yükselir. Dağlar bir yönüyle sanki insanın çenesindeki dişe benzer. Bir yönüyle. Yani diş Dipten çıkıyor değil mi? Çocuk Hepimiz çocukları görmüşüz. Dipten çıkıyor ama öyle bir hal alıyor ki sanki dışarıdan içeriye çakılmış gibi. Ve dişin içerisinde bir takım kanallar var. Sinirlerin birleştikleri ortada önemli bir kanal var. Bildiğimiz kadarıyla. Yoksa bu işleri en iyi yine diş tabipleri bilir. Bu şekilde bu yönüyle adeta böyle bir volkan bir diş bir dağ, bir diş gibi. Yani şunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah hın hılkati arasında az önce insanların benzerliklerinden ve ayrılıklarından bahsettik ya. Cenab-ı Allah öyle muktedir, öyle her şeye kadir ki benzerlikler içerisinde farklılıklar yaratıyor. Biraz sonra geleceğiz. Atoma Hakim olan kanun hükmeden yasa ile kainata hükmeden yasa aynı yasadır. Çekim kuvveti merkez kaç kuvveti? Enteresanmış. Ama biri atomdur, biri koca bir güneş sistemidir, koca bir galaksidir, galaksiler arasında düzenlerdir. Vesaire vesaire. Uçsuz bucaksız bir kainat. Ve enharen ve subülelleallekum tehtedun. Bir de ırmaklar, nehirler yarattı. Yollar yarattı. Hidayet bulasınız, yol bulasınız diye. Yolların da, nehirlerin de yani Allahü Teala'nın kainatta dağlar arasında, ormanlar arasında, ovalarda yaratmış olduğu tabii yollar vardır. Çoktan beri gerçi terk edildi yeni yapılan yollar sebebiyle mesela Akdeniz'deki Külek Boğazı Toroslardaki Külek Boğazı Anadolu tarihi bilindi bilineli Orta Anadolu'dan Akdeniz'e geçmek için bilinen en çok işlenen, en çok en işlek yolların geçitlerin başında geliyor. Dağların arasında Öyle bir geçildiği zaman orada, aşağıya baktığınız zaman da insanın korkası geliyor, yukarıya baktığınız zaman da korkası geliyor. Öyle bir vaka. Bir zamanlar Karadeniz'deki Zigana gibi, Trabzon'dan geçişte, Anadolu'ya yerine gidiyor. Korkunç bir şey. Cenab-ı Allah bunları tabii olarak yarattı, insanlar gidip gelsinler birbirlerine. Ulaşsınlar diye. Irmaklar zaten nehirler başlı başına yollardır. Öyle ki Erzurum yakınlarından çıkıp Fırat'ı takip edip Basra Körfezü'ne varırsın. Çünkü tarih boyunca medeniyet suyun etrafında kurulum gelişmiştir. Ve oradan yayılmıştır. Onun için çok ehemmiyetlidir bunlar. Cenab-ı Allah da bunlara dikkat çekiyor. Irmakların su kaynağı olarak bize sağladıkları faydanın yanında bir de yol bulmakta da katkıları olduğu belli oluyor. Ve alamet ve pek çok alametler. Alametin buradaki bir manası müfessirlere göre yine dağlar demektir. Büyük büyük. Alametler Türkçe'de de bu manada alamet şey diye bazen kullanılıyor. Çok büyük bir şey bu alakasıyla öyle o şey diyor. Ve bin nejmı ve onlar yıldızlarla yollarını bulmaktadırlar. Yıldızların da hayatımızdaki bir takım önemli fonksiyonları. Kur'an-ı Kerim ve Sünneti seni yıldızların çeşitli faydalarından bahseder. Fakat yıldızlara bakılarak insanın fal geleceği ile ilgili fal açılacağına dair en ufak bir işaret yoktur. Çünkü bu böyle bir ilmin yani astroloji denilen yıldız bilimciliği efendim biz falcı değiliz biz astroloğuz derler. Bal gibi falcısınız neyse. ne demek? kendinizi astroloji astroloğuzu demekle e, farklı bir şey olmuyorsunuz. Yine İslam'ın reddettiği bir iş yapıyorsunuz. Çünkü <gülüyor> Yıldızların hareketleriyle geleceği. Yıldızların hareketleriyle siz insanların yıldızlar hareketlerinin insanların mukadderatı ve geleceği üzerinde etkili olacağını zannediyorsunuz. Yıldızlar kendileri zaten Allah'ın iradesinin mahkumu. Yıldızlar ayrıca benim hayatıma, kaderime, geleceğime, mukadderatıma hükmedebilmek için yaratılmış değillerdir. Onlarda böyle bir güç yok. Yıldızname yok mu? Yıldızname nedir ben bilmiyorum. İslam'da o şekilde bazı şeylerde geçiyor. Nerede geçiyor? Yani, ben birkaç yerde rast yani birkaç yerde rast gelmiş olabilirsiniz ama ne Kur'an'da var yıldızname ile ilgili yani bir şey, da ne Sünneti seniye de. Kur'an ve sünnete de dayandırılmayan hiçbir ilim İslami, İslam noktayı nazarından İslam. makbul görülmez. Vallahi birilerinin İslami demesiyle olmaz. O yıldız damenin ne anlatılıyorsa ben bilmiyorum. Ee, çünkü yani yaşımız yetmişlere doğru gidiyor hamdolsun. Ee, ya yani kendimi bildim bileli İslami ilimlerle uğraşıyorum elhamdülillah. Bize okutulan İslami ilimler arasında, resmisini de okudum gayri resmisini de okudum. Heh. Öyle bir ilim yok İslami ilimler arasında. Öyle bir kitap da yok. Ya. Ama halk arasında dolaşır tabii. Bir yılın kitaplar dolaşır. Ee, el alemin ağzı torba değil ki büzesin. Herkes konuşuyor. Herkes yazıyor. Eline kalem kağıdı alan yazıyor. Ama önemli olan hakkın rehberliğinde hak olanı yazmak. Batıl şeyler yazdığınız zaman onlar yarın sizin mizanınızda iyilikler hanesinde değil, kötülükler hanesinde yer alacak maalesef. Ona dikkat etmek lazım. Ha, dinen olan bir şeye de olmaz demek kendimizi her şeyden önce tehlikeye lazım. Allah bilir eğer ben dinde yıldızname diye bir şey olduğunu bilseydim ve bana öğretilseydi size vardır ne demek ya işte şöyle şöyle delilleri de vardır diye söylerdim. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla yıldızlar da Allah'ın bir memurudur ve Kur'an-ı Kerim yıldızlardan bu şekilde bir yıldızlar yeryüzünde kandiller gibidir, süstür. Kur'an'ın bahsettiği veya bahsettiklerinden bazıları. Yıldızlar ile biz yol buluruz. Yıldızların varlığı Allah'ın varlık ve birliğinin alametleridir, delilleridir. Bunun dışında yıldızların özellikleri yok mu? Elbette var. Fakat akide ile çelişecek bir özelliklerinin de ne onların ne başka varlıkların herhangi bir özellikleri veya bir fonksiyonları olamaz. Çünkü biz faili hakiki olayları gerçek yapan ve yaratanın Allah olduğuna inanıyoruz. Onun dışında hiç kimse ne bir şey yaratabilir... Ne yaratmakta onunla ortaktır. Yıldızlar da buna dahildir. Cinler de buna dahildir. insanlar da bildiğimiz ve bilmediğimiz hatta melekler de bunlara dahildir. Melekler dahi Rablerinin kendilerine verdiği emirden başkasını yerine getiremezler. Öyle bir şey yok. Ondan sonra soru çok önemli. İşte bunca anlatılan ilahi mucizelerden, kainattaki mucizelerden tefekkür ve tezekkür neticesi. Şükür neticesi, varılmak istenen sonuç, insanın varması istenen sonuç bu. Efe men yehluku kemel la Hiç yaratan yaratmayan yaratamayan gibi olur mu? Yani yani Allah yaratıyor. Yarattığı için kullarının hayatını düzenlemek için şeriat koyuyor. Din gönderiyor. Resul gönderiyor, kitap indiriyor. Helal koyuyor, haram koyuyor. Yapın diyor, yapmayın diyor. Değil mi? Niçin? Çünkü o yaratıyor. Yaratan odur. Yaratmayan gibi olur mu? Diyor. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Anlayabiliriz veyahut da. Hiç yaratmayan, yaratan gibi olur mu? Çünkü insanlar bunu yaptılar. Yaratmayan mahluku, yaratan gibi değerlendirdiler. Nasıl? Allah kanun koyuyor, bunlar da koyuyor diyorlar. <gülüyor> En'am suresinde hatırlayanlarını zannederim vardır. Bizim derslerimizden olmasa bile okumuşsunuzdur. Orada Mekkeli müşriklerin bir takım davarları, hayvanları kendilerine, eşlerine haram kıldıklarından, bir takım ekinleri helal, bir takımlarını haram kıldıklarından bahsediliyor. Ondan sonra ne diyor? Söyleyin bana buna dair elinizde bir delil var mıdır? Yoksa Allah'a yalan mı uyduruyorsunuz diyor. Mekkeli müşrikler en azından Allah bize bunu emretti diyorlardı. Günümüz yaratamayan fakat yaratılan yaratan gibi, kendileri yaratılmış oldukları halde yaratan gibi davranan uluhiyet iddiasında bulunanlar, biz yaratmasak da kanunlarımızı kendimiz yaparız derler. Nizamlarımızı, sistemlerimizi biz koyarız derler. Allah'ın dininin hayatımıza müdahale etme yetkisi yoktur derler. Bunu bazen açık bazen üstü kapalı söylerler. Ama dikkat edin ayet-i kerime bunu soruyor. Diyor ki madem bu kainatı ve örnekleri verilen bu mahlukatı, mükemmel mahlukatı bu muazzam kanunlarıyla bu mükemmel düzeniyle ben yarattım. Sizin hayatınızın da tanzimi Aynı ahenkle Benim kanunlarımla gerçekleşir Benim şeriatımla ancak siz Bu gökyüzündeki ahengi bulursunuz O ahengin benzeri bir ahenk aranızda bulunur İki yıldızın birbiriyle çarpıştığı görüldü diye kadar? Yok İstesiz İrade sahibi varlıklar olmakla birlikte eğer benim size indirdiğim kanunları dini hakkıyla tabi ederseniz iki yıldızın birbiriyle çatışması nasıl imkansız ise Allah dilemedikçe bu kanunlar çerçevesinde olmayacaksa sizin de birbirinizle kavgalaşmanız öyle imkansız olur. İnsanlar arasındaki bütün çatışmalar, Müslüman olsunlar olmasınlar, Allah'ın hükümlerinin dışına çıkıldığı için ortaya çıkar. Allah'ın hükümlerine riayet edilse çatışma meydana gelmez. Onun için o çatışmayı önlemek için yine Allah'ın bu sefer cezai hükümleri devreye girer. Önleyici hükümleri devreye gider. Onun için bu ayet-i kerime bakın 6 dik kelimelik 1 2 3 4 5 kelimelik bir ibare efem en yahluqu kemen la yahluqu muazzam bir, yas, bir akli hükümdür bir değerlendirmedir adeta. Aklın buna itirazı yok. Hiç yaratan yaratamayan gibi olur mu? Çünkü Ait kelimenin yalnız mantığını ben konuyu ters çevirirken konun anlaşılması için ama ait kelimenin şu mantığı var. Dikkat edin siz Allah'a ortak koşarken Allah'ı yücelmiş olmuyorsunuz. Haşa Allah'a karşı beslemeniz gereken yüksek itikadı alçaltıyorsunuz. Şirk'e buluyorsunuz. Ulvi olan o imanı berbat ediyor. Onun için benzetmenin, buradaki benzetmenin mahiyeti bu. Yoksa zayıf olan güçlü olana benzetilir. Ama buradaki benzetmenin tersine dönmesi lafızda manası budur. Siz ortaklarınızı Allah'ın seviyesine çıkartmakla ortaklarınız o seviyeye çıkmadığı gibi Allah hakkındaki akidenizi de yerle bir etmiş oluyorsunuz demektir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'deki inceliklerin ardı arkası gelmez. Bitip tükenmez. Müstesna bir kitap. Elhamdülillah. Efe <gülüyor> la Artık tezekkür etmeyecek misiniz? İbret almaz mısınız? Az önce bahsettiğimiz gibi sizi sonuca götürecek ibretli tefekkürden tefekkürle ibret almak noktasına gelip de tevhidi ve tevhide bağlı hayatı tercih ederek iltizam ederek buna bağlanarak tefekkür ve tezekkürün neticesi hayırlı neticesini elde etmeyecek misiniz? Bu neticeye ulaşmayacak mısınız? İşte muhtemelen sureye nimetler suresinin suresi adının verilmesinin sebebi olan ayet-i kerimeye geldik. وَاِنْ وَا تَعُدُّوا nimet اللّٰهِ la <لَتُصُوا> Allah'ın nimetini tekildir ama kasıt cinstir. Nimetler türü. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız, sayacak olursanız kesinlikle onları sayamazsınız. Sayamazsınız. اِنَّ اللّٰهَ Rahim. Şüphesiz Allah çok mağfiret edicidir, günahları bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın mağfiret ve merhameti, iman ile ölmek şartına bağlıdır. İman ile ölmeyenlerin hakkında Allah'ın mağfiret ve rahmet isimlerinin tecellisi söz konusu değildir. Burada bu vesileyle şunu hatırlatmak istiyorum. Hatırıma geldi. Ne zamandan itibaren bilmiyorum tabi. Ayrı bir tetkike ihtiyacı var. Sosyolojik ve tarihi bir meseledir yerine göre. Toplumsal bir meseledir. Nelerimiz çocuklarını Allah'ı nasıl hatırlatırlar veya babalarımız Allah seni taş yapar. Allah seni çarpar. Vesaire. Allah çocuğa böyle sevdirilir mi? Ya bakın surenin başından bu yana ifade edindeyse Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı sevdirmek için ne diller döküyor? Değil mi? Aha 18. ayeti kerime diyor. Bu kadar nimetler hatırlatıldı. Biz Allah'ın nimetlerini ana ana Allah'ı daha çok sevelim diye. Hikmetlerinden birisi bu. Çünkü Allah'ı sevmenin yolu onun nimetlerini devamlı hatırlamaktır. Oradan geçer. Yollarından birisi en azından budur. E, ee, biz çocuklarımızı eğitirken ne söylüyoruz? Az önce dediğim gibi Allah çarpar, Allah taş yapar, Allah seni mahveder, yakar. Ne derseniz deyin. Tamam yerine göre Allah'ın yakacağından da bahsetmek lazım. Fakat unutmayın ki Besmele'de Allah'ın rahmet sıfatları dile getiriliyor. Rahmet sıfatından türetilmiş Rahman ve Rahim isimleri birlikte zikrediliyor. Besmele'de Allah'ın gazabını azabını hatırlatan bir ifade yok. Çünkü biz neyi yaparsak yapalım, yemek yerken, içerken, giderken, gelirken, arabaya binerken vesaire, yolculuk yaparken hep Allah'a hamd ederiz. Çünkü bütün nimetler nedir? Hangi nimet haşa Allah'ın gazabının tecellisidir? Bütün nimetler Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun tecellileridir. Dolayısıyla biz çocuğumuza Allah'ın rahmaniyetini ve rahimiyetini anlatarak onun Allah'ı sevmesine zemin hazırlamalıyız. Allah'ı önce rahman ve rahim olarak tanıtmalıyız ona. Cenab-ı Allah'ın rahman ve rahim oluşunu öncelikle tanımalıyız. İşte onun için burada nimetlerin, bunca nimetin sayıldığı bu kadar ayet nedir? Allah gafur ve rahim diye ne yapıyor? Sonra örmektedir. وَاللّٰهُ ma مَا ve ma تُعْلِنُونَ Bunca kainatı ve nimeti yaratan Allah size bunları verdi. Ve sizden tezekkür etmenizi, taakkul etmenizi, tefekkür etmenizi istedi. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yaparsanız o bilir. Ne yapmak istiyorsunuz? Hepsini biliyor. Çünkü o vallahu ya'lamu ma ma Yani Allah ne gizlediğinizi, neyi açıkladığınızı bilir. Allah'ın nimetleri karşısındaki tavır ve tutumunuzun ne olduğunu çok iyi bilir. Ondan sonra devam ediyoruz. <Sessizlik> Velzîne yed'ûne min dûni'llâhi lâ yahlukûne şey'en ve huve yahlukûn. İşte az önce geçen o kısacık ibarenin efem yekhluqu kemelle lâ yahluk? Yani halık etmeyen, yaratamayan hiç yaratan gibi olur mu? Ayetinin bölümü, ayetin o bölümünün tafsilatı geliyor ve الذين يدعون Allah'tan başkalarına dua ve ibadet edenlere gelince la yahlukun şey'an O dua edip yalvardıkları o varlıklar ne yapamazlar hiçbir şey yaratamazlar Ölmüş silahlarına seslenirler kalk da dünya ne hale geldi gör derler. Ne seyzi duyar, ne kalkabilir, ne kalksa da bir halt edebilir. Çok şey. Hiçbir şey yaratamazlar. Üstelik, vehum yuhlakun. Kendileri halk edilmektedirler. Kendileri halk edilirken, kendileri mahlukken. Nasıl halik konumuna yüceltebilirsiniz? Böyle akılsızlık olur mu diyor Cenab-ı Allah. <Gülüyor> Cenab-ı Allah burada putları azarlamıyor. O putları Allah'ın mertebesine yükseltenleri az azarlıyor. İnsan tevhidi biraz gözünden kaçırdığı zaman maalesef put üretmeye eğilimlidir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dikkat edin bakın. Bir bayram günü cariyenin biri Hazreti Aişe'nin ...odasında, peygamber de dinlenirken onu dinliyor. Diyor ki cariye... ...ve aramızda Resulullah var. Bugün olanı da bilir, yarın olanı da bilir. <gülüyor> Resulullah derhal müdahale ediyor. O ana şarkı söylemesine değil, söylesin bayram günüdür, sevinecek tabii. Aramızda Resulullah var, buna da itiraz etmiyor... Bugün olanı bilir, eh, gözünün önünde gördüğünü, bildiği olanı bilir elbette. Yarın olanı bilir diyecek, hayır böyle deme diyor. Ben dahil hiç kimse yarın ne olacağını bilemez. Hiçbir kimse yarın ne olacağını, yarın ne kazanacağını bilemez. Ve hiçbir kimse nerede, hangi yerde öleceğini Bilemez. Günümüzde de yok filan kişi şu gaybı bilir, filan kişi şu görünmeyeni Anam. bilir. Böyle düşünenlerin imanlarını tasih etmeleri veya neden düzeltmeleri lazım. Basit bir akıl yürütelim. Bu bildiğini söylediğimiz kimseler Resulullah'tan büyük mü küçük mü? Büyük olabilirlerdi. Haşa. Resulullah kendisi için ne demiş? Mütevazılık mı etmiş? Olur mu? Bilseydi din budur diyecekti. Evet biliyorum tabi ama başka kimse bilmez de derdi. Belki. veya Demezdi fark etmez. Ben de biliyorum benim ümmetimden de bilecekler çok gelir derdi. Mesela. Din onu söylerdi. Madem din yarın ne olacağını hiç kimsenin Resulullah dahil bilmemesidir. Resulullah da buna müdahale edip söylemiştir. kaybı da şahit olunanı yani hazır olanı da görüneni de görünmeyeni de bilen yalnız Allah'tır. İnsanlar ise ki yaratılmışlar arasında yeryüzündeki yaratılmışlar arasında en bilgiler onlardır. İnsanlar ise ancak gördüklerini bilirler. Kendilerine bildirilenleri bile bilirler. Bu budur. اَمْوَاتٌ غَيْرُ ahya o koştukları, dua edip yalvardıkları, ibadet ettikleri o putlar... ...ölüdürler, diri değildirler. Yani onlarda bir hayat belirtisi dahi yok. Söz meclisten dışarı, ey ahmaklar, gerizekalılar... ...sen onları, siz onları nasıl Allah'ın mertebesine yükseltebilirsiniz? O yaratılmışları nasıl... Yaratan gibi değerlendirebilirsiniz. Nasıl o makama yükseltebilirsiniz? <Sessizlik> Üstelik ölmüşler, ne zaman diriltileceklerinin de farkında değiller, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Sen istediğin kadar git onun mezarının başında destan yaz. Ona memnuniyetlerini yaz, şikayetlerini yaz. Senin varlığından haberdar değildir ki. Kendi haliyle meşguldür. Ölü iki halden birisiyle karşı karşıyadır. Ya Allah'ın nimetindedir. Veya asabında her ikisi de seninle ilgilenmene fırsat ve ilgilenmelerine fırsat vermez. Nimette ise o nimetleri bırakıp o nimetleri sekteye uğratıp niçin dünyada olan bitenle ilgilensin ki? Azaptaysa zaten başını kaşıyacak hali yok gariban. Bazenler. Ne tutup bir de seninle bilgilenecek. Senin yazdıklarını mı okuyacak? Onlara kulak mı verecek? Aynen şöyle diyor. Herhalde tevfik fikretin tarihi kadimindedir. Beşerin diyor öyle dalaletleri var. Kendi yapar putunu, kendi tapar. Öyle. Beşerin öyle dalaletleri var diyor. Sapıklıkları var. Putunu kendi elleriyle yapıyor, tapıyor. Üretiyorlar yani bu budur. Ha, niçin? Bunun derdi ne? Şirk bataklıktır. Tevhidi inkar etmek bataklıktır. Tevhidi rendettin mi? Bataklığa kendini teslim ettin. Artık oradan çıkış yok. Debelendikçe daha çok batarsın. Rabbim bizi şirkin bütün bataklıklarından her türlü günahkarlık bataklığından muhafaza buyursun. Ne zaman diriltileceklerini dahi bilemezler. İşte varılması istenen suluç. İlahukum ilahun. Vahid Celle Celaluhu ve la ilahe. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Buraya kadar Allah'ın rububiyeti anlatıldı. Yani kainatı nimetleri yaratan odur denildi. Burada da Allah'ın rububiyetinin bize ulaştı, bizi getirmesi gereken sonuç dile getirilmektedir. Madem Rabbi ilahtır, Pardon madem Rab bir ve tektir, o halde aynı bir ve tek Rab, aynı zamanda bizim ilahımızdır. <gülüyor> Rab olmayan ilahlık yapamaz. Madem, devamı, madem sizin ilah koştuklarınız Rab değildir, kendileri bir şey yaratamamışlardır, yaratılmışlardır. O halde onların uluhiyette pay sahibi olmaları da imkansızdır. Çünkü uluhiyet, rububiyetin tabii bir devamıdır, tecellisidir. Beni yaratırken benim yaratılış kanunlarımı tespit eden Rab, aynı zamanda irademle yapacağım bütün ilişkilerimi de düzenleyecek benim biricik ilahımdır. O beni yaratacak, başkası benim hayatımı düzenleyecek. Bu mantıklı değildir ki, Beni Allah yaratacak, benim gibi Allah tarafından yaratılmış diğer yaratıklar benim hayatıma kanun koyacak, yasa yapacak, anayasa yapacak, nizam koyacak, ideoloji koyacak, rejim koyacak. Hepsi yerin dibine bas. Hakikatle gerçekle alakası yok ki bunlar. Beni yaratmışlarsa hayat. Kainatta bir şey yaratmışlarsa onun kanunu koysunlar. Fakat öyle bir şey yok. Yoksa hadlerini bilsinler. Allah'ın uluhiyetini kabul etsinler. Onun için hemen bakın. Cümle gayet ve ciz. İlahukum, ilahun vahid. Arapçası üç kelime. Sizin ilahınız bir ve tek ilahtır. Yani kanunlarına, hükümlerine, nizamlarına helallerine haramlarına riayet etmek zorunda olduğunuz kendisine istediği gibi ibadet etmek zorunda olduğunuz bir tek ilahınız vardır o da Allah'tır. Sizi yaratan Allah'tır başkası değil. Fellazina la yu'minun bil ahireti kulubuhum munkiratu ve hum mustakbirun ya ahirete iman etmeyenlere gelince, şirk koşanlar ahirete iman etmezler çünkü. Sizler herhangi bir materyalistin, bir müşrikin aynı zamanda ahiret olduğundan bahsettiğini gördünüz mü? Yok öyle bir <gülüyor> Kalpleri inkar edicidir. Yani ahireti inkar eder, Allah'ın uluhiyetini inkar eder. وَهُمْ <gülüyor> مُسْتْبِرُونَ onlar tevhidi Allah'ın uluhiyetinin birliğini vahdaniyetini kabul etmeyi büyüklüklerine yedirmemektedirler. Büyüklük taslamaktadırlar tevhide karşı. Niçin? Çünkü tevhidi kabul ederlerse kendileri gibi olanlar için kanun yapmak, şeriat koymak, ilahlık taslamak makamından... ...inmek zorunda kalacaktır. Onun için büyüklenmek... ...küçük şirktir diyor Peygamber aleyhissalatü Sebebi budur. Mümin dahi olsa... ...büyüklenmek... ...insanda maazallah... ...şirkin insana verdiği büyük... ...lük duygusunun... ...mümindeki iman dolayısıyla... ...küçültülmüş halidir. Önünü açarsan seni Allah'a da başkaldırmaya kadar iter maazallah. Onun için kendinizde hepimiz, ben de kendimde kibrin zerresini hissettiğim yerde var gücümle onun varlığını ortadan kaldırmam gerekiyor. Ben secde ediyorum arkadaş ben de kibir olmamalı. Ben Allah'a ibadet ediyorum. Ben rükûa varıyorum. Rükû bile eğer benim kibrimi kırmaya yetmiyorsa aha işte secde ediyor. Her halimi secde gibi görmeliyim. Veya her halimde secde ettiğimi hatırlayarak bendeki kibri ortadan kaldırmalıyım. Secdesinin manasını bilerek kibirlenen bir insan, bir daha secdesini düşünürsün. Kimin önünde ve niçin secde ettiğini, secdesinin ne anlama geldiğini bilsin. Neden büyükleniyorsun? Ha? Neden? Gücünle, kuvvetinle mi? Allah senden daha güçlüdür. İlminle mi? Senin ilminin esamesi haşa Allah'ın ilminin yanında okunmaz. Kıymeti yok. Paranla servetinle mi? Göklerin veren mülkü Allah'ındır. Sen de dahil olmak üzere. Neyinle büyükleneceksin ey zavallı insan? Neyinle büyükleneceksin? Neyimizle? Bizi büyüklenmekte haklı kılacak neye sahibiz? Ha? Bazen ne bileyim yani işte şuradaki durağın adı neydi diyoruz, değil mi? En sevdiğimiz dostun adını hatırlamayı veriyoruz. En iyi bildiğimiz ayeti unuttuğumuz oluyoruz. <gülüyor> Bu kadar aciz insanlarız biz ya. Neye dayanarak büklüyorduysunuz? allah Teala lütfedip sana 5-10 kuruş fazla verdi diye. 5-10 kuruşu senden daha az diye başkasına karşı böyle tepeden mi bakacaksın? Sen kendini 5-10 kuruşla büyük zannedecek kadar küçülmüş olmamalısın yahu. Ne ki onlar? Onlarla kendini büyük zannediyorsun. Hiç şey değil. Aksine onlar Allah'ın sana lütfudur, emanetidir. Bundan dolayı Allah'a daha çok şükredeceksin. İnfak edeceksin. O kardeşine karşı Allah sana büyüklük değil, sorumluluk yüklemiş, sorumluluk. Sorumluluğu yerine getir. Senin ona karşı sorumluluğun sahip olduklarınla Onlara sahip olmayan kardeşine karşı veya insanlara karşı büyüklenmek değil ki. Alim sen cahillere dudak bükmek gibi bir selahiyetin yok ki. İlmin sana cahile karşı nasıl davranmanı öğretmemişse yerin dibine geçsin o ilim beş para etmez. Servetin, gücün, kuvvetin her neyse sana başkalarına zulmetmek başkalarını küçük görmek, başkalarını sömürmek, hakkını sana tanıdığını zannediyorsan, sen oldukça zavallı birisisin demektir. Çünkü eşyayı her bir şeyi yerli yerince değerlendiremiyorsun. Masattin Hoca'nın fıkralarını biz dinler geçeriz. Yekür kümeye meselesi, daha şu kadar asır öncesinden, bu şekilde davranan zavallı müstekbirlerle alay ediveriyor. Ziya Paşa da söz meclisten dışarı demiş dediği için hatırıma geldi diyor ki Bed asla necabet verir mi hiç üniforma? Zerdus falan vursan eşek yine eşektir. Adamın mayası diyor bozuksa, kötüyse onun giydiği, üniforma taktığı apoletler veya icgal ettiği makamın ne kıymeti var diyor. Onu asil yapmaz ki. Nitekim eşeğe altından falan semer vursan, yine eşehtir. Eşek olmaktan daha öteye gitmez. Bu budur. O halde onun için Cenab-ı Allah ne diyor? İnne ekramekum indellahi etkak. Ya Ölçü budur işte. Bu da büyüklenmeye müsait değil. Allah yanında en değerliniz en müttaki olanınızdır. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa o daha değerlidir. Birbirimizle de takva yarışına girme imkanımız yok. Benim takvam senin takvandan iki metre daha ilerindedir. Neye dayanarak söyleyeceğiz? Ben günde şu kadar nafile rekat kılıyorum demekle bu iş olmaz ki. Neden malum benim kıldığım iki rekatin veya bir başkasının kıldığı, biz yaptığı bir secdenin, benim 30 rekatimden daha kıymetli olmadığında çünkü ona o değer kazan başka bir şeydir. Allah bilir onu. İhlasıdır, samimiyetidir. Efendim söyleyeyim, şartları müsait olmamakla birlikte bu secdeyi yapmasıdır vesaire. Bunları Allahü Teala hepimizden daha iyidir. Dolayısıyla istikbar küfrün bir özelliğidir. Ümmet olarak, müminler olarak bize tevazu yakışır. Mütevazı olmak gerekir. Alçak gönüllü. Niçin? Allah nezdinde yücelmek istiyorsanız Allah'ın kullarına karşı mütevazu olacaksınız. Men tevada alillah rafa'ahullah. Allah için mütevazı olanı, alçak gönüllülüğü göstereni Allah için, Allah ne yapar? Yüceltir, yükseltir. Cenab-ı Allah bizleri salih amellerimizle yücelten, yücelttiği kullarından eylesin. Bizleri müstekbirlerden eylemesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Amma Yasıfun ve Selamun Aleyhisselim ve Rabbil Alemin. Önümüzdeki ders inşallah 23. ayet-i kerimeden başlarız.